95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncünün edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Gökhan Yavuz Demir. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Ee, Gökhan Hoca geçen e, sefer programımızda Dünya Edebiyatı e, serimizde konuk olmuştu. Fakat bugün e, kendisinin yazdığı bir e, kurmaca eserle bizlerle birlikte... E, hocanın e, kesin döneceksiniz. adlı bir e, anlatı mı diyelim hocam? Yeni insan yayınları tarafından evet. e, yayınlandı e, kitabı. E, hocam bu e, kitabı üç günde yazmışsınız. Evet, gün, üç günde yazdım. <gülüyor> evet, üç günde yazmışsınız. Uzun bir hikaye. Evet. E, Odrak siz e, tanımlıyorsunuz. Refik Çavuş'un bir gününü anlatıyor e, kitap. Ee, onun aslında bir rutini haline gelmiş. Fakat o kadar rutin olmuş ki kendisi sıkılmaktan bile yorulmuş yani. Evet. Ee, e, değil mi? O günü yaşamaktan, aynı günü evet. yaşamaktan. Ee, bu bir de adı da Refik. Yani bunun bir arkadaş ee, ve de çavuş. Hani böyle çok rütbelerde pek yükselmiyor galiba. Çavuş olunca değil mi? O <gülüyor> Aşağılarda bir yer artık. Nedir e, Refik Çavuş'u böyle hem Refik hem Çavuş yapan? Ya e, şimdi e, hem iki tane çok sevdiğim e, yazarın ismi Refik aynı zamanda. Refik Halit Karay. E, kitapta da çok sıkılıyorum. Bir de Refik Erduran. Ama aynı zamanda şey, e, Refik Çavuş benim dedem. E, ondan sonra. E, o yüzden e, evet e, Refik. Hatta daha önce Refik Halit Karay hakkında böyle bir yazı yazmıştım. Refikim Refik diye. Güzel bir kelime ondan sonra. Ve pek bugün belki anlamını hatırlayan kalmadı. Çok kullanılmıyor ama güzel bir kelime. Evet Refik Çavuş yorgun bir karakter. ve bezgin bir karakter. Esasında onun uzun süren bir birbirini tekrarı olan, aynı olan. Ee, günlerinden bir tanesini seçtim ve o günün özelliği de e, işte onun e, nihayetinde bir belki de çıkış yolu bulması, bir çıkış yolu e, görmesi. Ama onun dışında esasında şey, e, bütün bir neredeyse metin boyunca e, Refik Çavuş'un e, şikayetleri, ondan sonra sızlanmaları, <gülüyor> hayal kırıklıkları biraz onlar var. Yani çok sızlanmıyor aslında sanki. O kadar, e, ben aslında bayağı kendisini çok şey gördüm, birayetli e, var olan e, durum karşısında. Değil mi? Bayağı haksızlığa uğruyor, şey yapıyor ama belki de yani e, yapacak bir şey olmadığından. Biraz da bir... Evet. Buyurun. He, hem o hem de... Yani esasında kırılgan bir tarafı var bence benim hissettiğim. Yani benim en azından bana kendini gösterdiği şekilde, Refik Çavuş'un kendisini bana açtığı şekilde kırılgan bir tarafı da var. Bir de zannedersem esasında hepimiz gibi o da kendi tercihlerinden, tercihlerinin getirdiği sorumluluklardan kaçamıyor. Esasında tercihlerinde de biraz inatçı bir adam gibi duruyor. Yani her şey değiştiği halde pek de değişmekte. Mahir bir karakter değil gibi duruyor. Yani e, esasında bir tarafıyla e, kendi hayatını, konforunu, rutinini muhafaza etmeye çalışan bir adam. Ve her okur yazar gibi e, işler yolunda gitmediğinde e, kendi iç dünyasına çekiliyor. E, o yüzden e, işte onun da bir sığınabileceği tek yer esasında kütüphanesi yine. Yani bu e, pek çok... Farklı yazarın e, otobiyografisinde ya da kendisine dair anlatılarında karşımıza çıkan şeyler. Yani Cemil Medici jurnalde mesela işte, insanların dünyası acımasızdı ben de kitapların dünyasına kaçtım sığındım der. Ya da ne bileyim mesela Çetin Altan e, Galatasaray'sın yatıkhanesine çok küçük bir yaşta girdiğinde e, yatılı okulun acımasız e, e, çok iç acıtıcı kırık bir yer olduğunu söyleyip mesela o da Galatasaray'sın kütüphanesine sığınmıştır. Yani Refik Çavuş'un da e, onlardan pek farklı değil yaptı esasında. Evet, peki neden bu kesin döneceksiniz lafına bu kadar kızıyor? Bunlar tabii ki de sadece <gülüyor> ya. <Yani>, yani. <gülüyor> yani kesin döneceksiniz. Ee, biraz belki bizim... E, yani şuna artık çok inanıyorum. Hani, e, hayatımızın bir dönemini Edward Said'in oryantalizmini okuduktan sonra oryantalistleri ve oryantalizmi eleştirerek geçirdik ama oryantalistler tamamen de yanılıyor olamazlar. Yani oryantalistlerin şarkla ilgili... Bizimle ilgili söylediği şeylerin külliyen hepsinin yanlış olması mümkün değil. Bizi şartlı kılan yani Batılılardan biraz farklı kılan bize has bir takım özelliklerimiz var. Onlardan bir tanesi esas bu kesin döneceksiniz de. Yani bunun ne olduğu çok fark etmiyor. Dönem çok fark etmiyor. E, tarih çok fark etmiyor. Ama genelde bu tarz e, toplumsal şalkantılarda, felaketlerde... Belki dünyanın pek çok yerindeki halklar da aynı şeyi sergiler ama... E, hani. Bizimki bu anlamda daha organize, daha kurumsal ve daha geleneksel bir yapı zannedersem, ortalık durlana kadar bir şekilde kendini korumayı alarak karşı tarafı da bir şekilde sırtını sıvazlıyorsunuz. Sırtını sıvazlayarak ona bir şey söylüyorsunuz. Ama o o, o arkadaşın, o sorunu yaşayan kişinin hiçbir derdine derman değil. Ondan sonra onu bir şekilde böylece karşıdakini Teselli ederek e, durumu da idare ediyorlar. Bir tür durumu idare etme lafa esasında e, kesin döneceksiniz. Bunun başka varyantları da olabilir. Yani çeşitlemeleri çoktur muhtemelen. E, ama bu hakikaten e, o meseleye dair e, faydalı e, bir şey, hiçbir şeye yaramıyor. Hiçbir derde derman değil. E, sıkıntı bu. O yüzden e, evet Refik Çavuş bunu ilk duyduğu andan itibaren e, unutamıyor. Çünkü bu işte hayatının bir nakarat haline dönmüş durumda anladığım kadarıyla. Zaten işte bir fasit dairenin içine girmiş durumda. Yani zaman hiç de işte Batı felsefesinin anlattığı gibi ya da Batı teolojisinin anlattığı gibi çizgisel ilerlemiyor onun için. Tam aksine çok döngüsel işliyor. Bitir e, Sifos lehaneti gibi her sabah aynı güne uyanıyor ve muhtemelen her akşamda aynı uykuya yatıyor. Hatta işte rüyası bile aynı hatırlarsanız. Aynı rüyayı görüyor ve sabah yine aynı güne başlıyor. E onun e, laneti bu ve bu lanetin içerisinde de hani o döngüyü ona sürekli hatırlatan hani bir tür e, kehanet gibi, e, o kehanet gibi e, sürekli o da dönüyor. Kesin döneceksiniz. E, ama hiçbir şeyin e, hiçbir şey kesin olmuyor esasında. Kesin hiçbir şey yok orada e, ve bir dönüş de yok gördüğümüz kadarıyla ama şey hiç bitmiyor. Ya bunu bu teselliyi vermekten satınız, sıvazlamak isteyenlerden hiçbir mesela bundan yorulmuyor. Yani aşağı yukarı işte kitabın başından sonuna kadar çavuş bunu farklı ağızlardan işitiyor. Evet, bir taraftan tabii karşıdakinin hep böyle aynı şeyi söylemesi ve bunu söylemekten ya da kişilerin sıkılmamasının bir sebebi de bunun üzerine hiç kafa yormamaları yani dediğiniz gibi doğru, biraz önce doğru, bu, doğru. E, hani bu işe kafa yormamaları ve otomatik olarak gördükleri anda bunu söyleyerek söylemiş olmanın rahatlığı ve sonra da unutmak aslında karşı bir, bir nevi bir nevi işte vazifesi savuyor yani aradan çıkarı veriyor onu ve şey mesela Çavuş bunu çok iyi biliyor şeye çok sinirli mesela bir, e, ilk bunu söyleyen e, tesadüfen daha sonra bir karşılaşıyorlar hayatın içinde o karakterle. ilk duyduğu kişiyle. Ve o kişi mesela giderken ona şey diyor. Çavuşun en e, hazmedemediği, en ağırına giden şeylerden biri o. E, ya mutlaka bir ara çıkıp görüşelim. Oysa çavuş şeyi çok iyi biliyor. Yani bu kesin döneceksiniz dedikten sonra, e, vazifesini ifade ettikten sonra sırtını dönüp gittiğinde o kendi hayatına girecek ve onun hayatının içerisinde çavuşun hiçbir şekilde e, şeyi yok, yeri yok, karşılığı yok. E, orada ne bir e, Vicdanın yükümlülüğü var ne rahatsız eden bir yanı var e, ne bir sorumluluk hissiyatı var esas e, sırtını dönüp e, hayatına devam edip gittiğinde çavuşu unutacak e, o yüzden kesin diye hiç düşünmeden e, bunun imalarını e, mesela e, bunu yaratabileceği beklentiyi ondan sonra hiç düşünmeden e, söyleyip hayatlarına devam ediyorlar korkutucu olan o evet ve bu da bir kısır döngü gibi devam ediyor sürekli. O da korkutucu gerçekten yani Korkutu şey. Evet hocam bir ara verelim isterseniz. Olur size. olur hocam. Ne istersin? Hocam benim e, kitabın sonunda e, Çavuş biliyorsunuz bir eylem icra ediyor. O icrayı ettikten sonra biraz rahatlıyor ve özgürleşiyor. O arada birden parkta e, Tarantella Napolitana'nın çaldığını düşünüyor. E, gayet güzel böyle enerjik bitmik oynak bir parçadır. Onu çalabiliriz. Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel ezebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Gökhan Yavuz Demir'le birlikte kendisinin yeni insan yayınlarından çıkan Kesin Döneceksiniz kitabını konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde Refik Çavuş'un biraz adından ve hem Refik hem Çavuş olmasından sonrasında da bu kesin döneceksiniz döngüsünden bahsettik. Şimdi biraz bu sizde biraz bahsettiniz kitaplarla ve yazarlarla kahramanlarla arkadaş Refik Çavuş bulunduğu dünyada ona itiyor. Yani daha da çok o dünyanın içine gitmesini sağlıyor. Aslında Refik Çavuş tanıdığımız biri değil mi? Çok da böyle yabancı biri değil. Bu kadar edebiyat okuyan edebiyat da bu kadar Haşır Neşir Refik Çavuş birçok kahramandan izler de taşıyor. O izleri taşımaktan da memnun bir hali var bir taraftan o kitapları okurken sanki bu uzun hikayede. Ne diyorsunuz? Evet yani esasında dünyanın bütün okurları birbirlerini tanırlar. Yani yan yana geldiklerinde hemen birbirlerini tanırlar ve birbirlerini severler. Sebebi de şudur. Okurluk hani işte bu ulus devlet sınırlarını aşan uluslararası bir pasaporta sahip bir karakterdir her okur. Okurluk pasaportu en iyi pasaporttur. Yani hiçbir sınır tanımaz. Çavuş'un da böyle bir pasaportu var. Yani iyi bir okur. O yüzden de muhtemelen ortalamanın üzerinde edebiyat okuru Çavuş'u okulunda evet Çavuş'u tanıyacak. Çavuş yabancı bir karakter değil. Aşağı yukarı işte her okur gibi Çavuş'un da kendi sevdiği yazarlar ve kendi sevdiği kahramanlar ve kitaplar var. Onlarla kurduğu bir dünya var. E, esasında e, çavuş e, yazmak isteyen e, ama yazamayan ve yazamamasının da bir şekilde meşrulaştıran bir karakter. E, esasında e, hikayenin içerisindeki yaşadığı sıkıntılardan birisi de e, yazamaması. Yani e, okuması, iyi bir okur olduğu çok belli. Yani e, bize e, bir takım denklikleri, bir takım e, benzerlikleri, bir takım analogileri sürekli edebiyat üzerinden kuruyor. Yani edebiyatı hayat üzerinden değil de hayatı edebiyat üzerinden okuyan bir karakter. E, o anlamda evet, bir tür Don Quixote, e, bir tür Don Quixote. Don Quixote de zaten çok seviyor. Fakat asıl drama ve trajedisi e, belki ortalamanın üzerindeki her edebiyat okurunun yaşadığı bir acıdır. E, bir süre sonra e, belki siz de yazmak istersiniz ama işte yazmanın başka bir okurluktan daha zor, daha disiplin isteyen, daha çileli başka bir tarafı var. Yani okumak. Yazmaya göre daha keyifli bir süreç. Zannedersem yazının o çetin serüvenlerine bir şekilde girmemiş Çavuş. Ve bunu da bir şekilde kendine meşrulaştırmış. Ve zannedersem buna da pişman. Yani bunun da biraz kırıklığı var. Ama onun dışında işte iyi bir kütüphanesi olduğunu görüyoruz. Yani kütüphanesinin içine girdiğinde işte hem Türk edebiyatından hem dünya edebiyatından içini dökebileceği, dertleşebileceği, bayağı yarenlik edebileceği yazar dostları var. Evet, pencere metaforu var zaten. Hani o kolera günlerinde aşktan ödünç aldığı diyelim. Hem Refik'in hem de sizin ödünç aldığınız, iç içe geçmiş bir pencere var aslında kitapta. Biraz o yazma ve okuma tecrübesini de metaforlaştıran bir şey mi bu pencere? Yani... Ya. Sizde oknaya günlerindeki aşkın penceresi buraya bu şekilde mi girdi? Şimdi burada hani yani yazar olarak en azından şunu söyleyebilirim. hani Ben metni yazarken o üç günde pencere metaforu benim kafamda hiç yoktu. Yani bu pencere metaforunu metnin ortasına doğru bir yere geldiğimde ya hakikaten bir pencere... Çünkü dönüp baktım ve başka başka sahnelerde de çavuş pencereden bahsediyor. Bunu hesap etmeden yaptım. Yani sonra dönüp baktığımda gördüm mesela. Daha çavuş uyanır uyanmaz mesela. işte sandalyesini çekip pencereden dışarı bakıyor, dalıyor. Sonra ne bileyim annesi onu pencereden bekliyor, bakıyor. Yani böyle bir takım pencere sahneleri üst üste yığılmaya başladı. Onu hesap etmiyordum. Hatta şöyle söyleyeyim. Metni bitirdikten sonra alıntılar, mesela şey epigraf iki tane pencere epigrafı koydum. İkisi de arkadan geldi. Hatta metni bitirdikten üç ay sonra mı neydi? Serkıs'ın sahtekarını okurken pencereyi görünce altını çizip hemen koşup gidip e, dosyaya ekledim. E, o mesela geriden geldi, arkadan geldi. E, ama e, yani bunu ne kadar başardım, metnin içine ne kadar iyi onu bilemem. Ama bir okur olarak evet pencere hoş bir metafor. Yani e, Rilke e, boşuna e, pencere şiirleri yazmamış. E, yani evinde Fransız yazmış bir de onları. E, evet, bazen hakikaten e, insan e, hayatı e, pencere tadında yaşayabilir. Yani bunun için e, <gülüyor> illa bir, bir, bir felaketin e, öznesi ya da bir felaketten dolayı mağdur olması gerekmiyor. Hayatın içerisinde, yani sadece işten çıkıp eve döndüğünüzde de mesela o gün, o hafta pencere tadında yaşadığınızı hissedebilirsiniz. E, pencere bir açıdan hem bir bakış açısı zaviye e, hem bir e, özgürlüğe açılan bir kapı ama aynı zamanda e, pencerenin arkasından baktığınıza göre bir tür kapatılma durumu da söz konusu olabilir. Bir tür pencerenin sınırları, sizin bakış açınızın sınırları da olabilir. Yani pencere sizi hem özgürleştirip hem de hapsedebilir. Hem sınırlarınızı açıp hem de sizi sınırlayabilir. O yüzden pencere esasında üzerine düşünüldüğünde, yani bunda da şu anda spontane düşünüyorum, ben yazarken düşünmedim. Ama pencere üzerine düşünüldüğünde hakikaten şey çetrefil bir metafor. Bilmiyorum ne kadar yerinde oldu metinde. Bence çok çarpıcı. Benim çok hoşuma gitti okurken metfor karşılaşmak. Hatta ben de şeyi düşündüm. Bu Ransiyerin kurma, kurmacanın kıyılarında o da kapılar ve pencereler, metaforları da bayağı uğraşıyor ve. Onu söyleyeceğim. Onu da e, yine ortak dostumuz tanıyorsunuz mu Mehmet Fatih Uslu e, sosyal medyadaki bir paylaşımında geçen ay ya da ondan önceki ay gördüm. Ransiyerin kitabından bahsediyor. Hemen kitap bende de yok. O kitabı okumadım ve kütüphanemde de yok. E, hemen gittim mesela e, işte Metis'in web sayfasından kitabın içine baktım ve o zaman gördüm kitabın içine kocaman bir kapılar ve pencereler bölümü varmış ve o günden beri de o kitabı edinip okuma isteğim var yani ama ben bilmiyordum onu orada. O zaman buradan Metis yayınlarına bir çağrı yapalım. Lütfen <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. Ama çok merak ediyorum. Ya evet bütün bu söylediğiniz şeyler var orada ve e, mesela yine biraz önce dediniz ya felaket anlarında değil mutlaka pencere. Evet. Da orada ransiyerde Fransız Devrimi ile nasıl e, bu pencere seviyelerinin değiştiği ve dıştan içeri ve içeri bakışın e, nasıl farklılaştığı üzerine çok güzel bir yani çok Hayran kalmıştım. Ben şahane bir bölüm yazdım. İyice, <gülüyor> iyice ağzımın suyunu akıttınız ya. Yani. <gülüyor> evet. mutlaka ben lazım. Ben de bir iki sene önce bir derste değiştirmiştim. Bir de bir tez yazdırdım. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Halit Ziya Ah ne Çok güzel. Çok güzel. Çok <gülüyor> güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok bir yeni bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir kuyu yataş yani 40 kişi çıkaramadı hesabı hani içe deklemediniz bir atış yapıyorsunuz dili kullanmak böyle bir şey işte yani... yazı yazmak da böyle bir şey sanki evet böyle ya. bir şey yani, evet yani yani... Bir anlattığınız tecrübe de hani öyle yola çıkmıyorsunuz ama evet. çıkmıyorsunuz, o yol sizi oraya götürüyor yani... yani kendi içinizde bir yeri tetikliyorsunuz bir şeyi tetikliyorsunuz kendi içinizde ve o bir reaksiyon başlatıyorsunuz o reaksiyonun bir kısmını görebiliyorsunuz esasında bir kısmı planlanmış bir reaksiyon. Ama bir kısmı tamamen kendi başına buyruk ve sonra siz onun peşine takılıyorsunuz. Ve siz onun peşinden koşarken onu anlamlı bir bütüne çevirmeye çalışıyorsunuz. İşte pencere benim için öyle oldu. Yani evet ben yaptım onu. Bir yerden benden çıktı ama ben onun bilincinde değildim. Ha, sonra ortalarda bir yerde fark ettim. Ondan sonra bu defa onu bütünlüklü yerleştirmeye çalıştım. Ya i̇şte o ep epigrafından şeyine kadar. Ama hani hakikaten insan kendine meçhul bir varlık. Özel kapak da güzel. Yani tam bir... Ha, teşekkürler. Pencere gibi değil ama bir sınır var. Burada da yukarıdan aşağıya doğru inen, hani bizim de ben, biraz kendi çağrışımlarımızla bir metafor yaratabileceğimiz güzel bir kapak olmuş. Kapak üzerine başka bir kapak daha istiyordum esasında ama tabii işte biz, yani ben en azından görsel düşünebilen, ya da görselliği çok, hani iyi bir kapak gördüğümde anlarım, kötü bir kapağı da anlarım ama iyi bir kapak nasıl yapılır hakkında hiçbir fikrim yok aslında. Başka bir kapak istiyordum ama en sonda onu dene bunu denerken aklıma bir, bir doktor öğrencimin aklına geldi bu. Goya'yı çok severim. Bu biliyorsunuz Goya'nın karanlık dönemi. O duvarına yaptığı, kimseye göstermediği resimlerden bir tanesidir. Esasında çok bilirsiz, çok ürkütücü bir şey, bir kabus muhtemelen bu. Ve o köpeğin gözündeki ifade çok enteresan bir ifade. Yani köpeğin neye baktığı, neyi beklediği, neyle cebelleştiği hiç bilinmiyor. O hem Çavuş'un biliyorsunuz içeride köpekleri vardı. Ee, Mülayim, Sancho. Efendim söyleyeyim. Diye, e, e, bir tane daha vardı adını unutup kendi. <gülüyor> Neyse. Ee, Mülayim, Sancho. Ha boli var, boli var. Boli var. Ee, üç, üç köpek var. O yüzden onunla da örtüşüyordu. Ve o köpeğin gözündeki ifadeyle e, Çavuş'un e, bir günü çok örtüşüyor gibi geldi bana. O yüzden kapak çok oturdu. Sağolsunlar güzel bir kapak yaptılar yayın evet. Beğendim yani. Hocam çok teşekkür ederiz. Aa, çok, ben teşekkür ederim. E, yani e, daha nice e, uzun hikayelere bielim i̇nşallah, inşallah Çok sağ olun, çok sağ olun. Devamını e, bekliyoruz. E, biz biliyorsunuz e, programımızın yabancısı değilsiniz. E, yazarlarımızın okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. E, bugün siz bize bize ve dinleyicilerimize hangi bölümle veda etmek istersiniz? Yani ortalarından bir yerden e, madem okurluktan bahsettik e, Çavuş'un yazarlarıyla ederim. yazarlarıyla olan ile okuyalım. Öyle bitirelim. E, fakat, teşekkürler aa, Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Herkese de selamlar. Evet. Fakat o gün itibariyle bu dünyadaki hikayesinin 47. cümlesinin ortasında 48. cümleyi kuracak mecali kalmadığında ise insan kendi içine küçük hayatının yegane özgürlüğü olan kütüphanesine kapanıyordu. Sipaneş yazılan için okunacak kitaplar arasında Kitaplık raflarından bütün o sevdiği yazarlar kendisine sesleniyor ve kendi meşreplerince çavuşu teselli etmeye çalışıyorlardı. Hemingway her zamanki gibi inatçı, öfkeli ve sert, ''Kırılma!'' diye bağırıyordu. Gabo, ''Otur, çalış ve hiç yazılmamış olanı yaz. Aslında bu kadar basit.'' diye fısıldıyordu. Çetin Altan tek ve en iyi bildiği şeyi söylüyordu hep. ''Enseyi karartmayınız genç dostum.'' Refik Halit tebessüm ederek ''Geç dalganı evlat.'' diyordu. Daima kaybedenden hikayesini yazan Zweig, ''Elbette güneş açacak ama biz onu göremeyeceğiz. Bunun için üzülmenize gerek yok sevgili dostum.'' diyordu. Şitembek içine sıkışıp kaldığı kapanını dekore etmesini öğütlüyordu. Feyraabend ''Bir şekilde hepimiz vakit öldürdük. Sen de vakit öldürecek bir şeyler bul işte.'' diyordu. Melvil iç çekiyordu ayıflanarak. ''Para, vakit, sabır neredesiniz?'' Neyzen Tevfik ''Felek bize körler diyarında ayna sattırıyor. Kaç ayna satabilirsin ki buraya sersem?'' diye yüzüne gülüyordu. Evripides ''Kader deyip susuyor.'' Ve pencereden dışarıya bakıp yağan yağmuru sessizce seyrediyordu. Refik Çavuş onlara ak verip devam ediyordu. Ama karanlık daha da bastırıyor, yalnızlık ve iç sıkıntıları yazılan her sözü yutup, dönüştürüp, tanınmaz kılacak kadar büyüyordu. Altındaki ateşi sürekli harlanan ama düdüğü olmayan bir düdük tencere tasavvur et. İşte bir süredir Refik Çavuş o haldeydi. Yalnızlık çıkacak bir boşluk bulamadığı için giderek artan buharın basıncı gibi göğüs kafesini zorluyordu. Böylesi içinde bir düdüklü tencereyle düdüklü bir tencerenin içinde yaşamaktı. İşte o anda mutlaka bir tanıdık çıkıyor ve sağ olsun hemen moral veriyordu. Geçer bunlar. Kesin döneceksiniz. Tam suratının ortasına bir yumruk yapıştırmak gerektiği konusunda kütüphanenin lafından kendisine seslenen hem Hemingway hem fikir grafik çavuş. Lakin içinde bir Hemingway olmadığını keşfedip kabulleneli yıllar oluyordu.